Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dostlar edinmeyin. Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara Peygamberin maksadını ulaştırırsınız değil mi? Halbuki onlar Hak'tan size gelene küfür etmişlerdir. Peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a İman ediyorsunuz diye Yurtlarınızdan çıkarıyorlardı Onlar Eğer siz benim yolumdan savaşmak Benim rızamı Aramak için çıkmışsanız Bunu yapmazsınız Onlara hala Muhabbet mi gizleyeceksiniz Halbuki Ben sizin gizlediğinizi de Açıkladığınızı da Çok iyi bilenim İçinizden kim bunu yaparsa Muhakkak yolun ta ortasından sapmış olur. Eğer onlar size bir tırnak tuttururlarsa hepinizin düşmanları olacaklar. Ellerini, dillerini kötülükle size uzatacaklardır. Zaten onlar daima ah bir dininizden dönüp kafir olsanız diye arzu etmişlerdir. Ne kısımlarınız, ne evlatlarınız ahiret azabına karşı size asla fayda veremez. Kıyamet gününde Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. İbrahim de ve onun maiyetindekiler de sizin için hakikaten güzel bir örnek vardı. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz nesnelerden katiyen uzağız, sizi inkar ettik. ''Siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar bizimle aranızda ebedi düşmanlık ve buz belirmiştir.'' demişlerdi. ''Yalnız İbrahim'in babasına herhalde senin yarlıganmanı isteyeceğim. Fakat senin için Allah'tan gelecek herhangi bir şey celp ve def etmeye gücüm yetmez.'' demesi müstesna. Siz şöyle deyin, ''Ey Rabbimiz.'' Ancak sana güvenip dayandık ve yalnız sana yöneldik. Son dönüşte ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizi o küfredenler için bir fitne mevzu yapma. Bizi yarlığa Rabbimiz! Çünkü hakikat galip mutlak, yegane hüküm ve hikmet sahibi sensin sen. Ant olsun ki onlar da sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü ummakta olanlar için güzel bir örnek vardır. Kim emirimizden yüz çevirirse şüphesiz ki Allah o her şeyden müstahkimi, her hamde hakkıyla layıktır. Olur ki Allah sizinle içlerinden birbirinize düşman olduğunuz kafirler arasında yakında bir dostluk peyda eder. Allah hakkıyla kadirdir. Allah çok yarmıgayıcıdır, çok esirgeyicidir. Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik, onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Allah sizi ancak sizinle din muharebesi yapmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış, ve çıkarılmanıza, arka çıkmış olanlara dostluk etmenizden men eder. Kim onları dost edinirse, işte bunlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Kendi ifadelerince, mümin kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir ya! Fakat siz de mümin kadınlar olduklarına bilgi edinirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir zevcelerinin bu kadınlara sarf ettikleri mehri onlara kafirlere verin. Sizin onları nikahla almanızda mehirlerini verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur. Kafir zevcelerinizi Nikahınız altında tutmayın. Sarf ettiğiniz mehri isteyin. Kafirler de size hicret eden mümin kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda o hükmeder. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer sevcilerinizden bir şey sizden kafirlere kaçar da, siz de muharebede ganimete kavuşursanız, zevcelere gitmiş olan Müslümanlara harcadıkları mehir kadar verin. O Allah'tan korkun ki siz hepiniz O'na inananlarsınız. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamaları, hırsızlık yapmamaları, zina etmemeleri, evlatlarını öldürmemeleri elleriyle ayakları arasında bir iftira düzüp getirmemeleri, emredeceğin herhangi bir iyilik hususunda sana asi olmamaları şartıyla, sana biatleşmeye geldikleri zaman beyatlerini kabul et, onlar için Allah'tan mağfiret isteği ver. Çünkü Allah çok yarlıgayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Üzerlerine Allah'ın gazap ettiği o kavim ile dost olmayın ki mezarların yaranından olan kafirler nasıl ümitlerini kestilerse onlar da öylece ahiretten ümitlerini kesmişlerdir.''